Ne bir mailimiz var hocam. Evlenip çocuk sahibi olduktan sonra maalesef süt kardeşi olduğunu öğrenen çiftler ne yaparlar? Şimdi kesin olarak Yüzde yüz böyleyse şimdi mesela Hanefilerle Şafiler arasında fark var. Hanefiler diyorlar ki bir seferde yani bir yudumda emse hı hı. E, süt kardeşliği meydana gelir. Diyorlar. Şafiler hayır. Yani böyle doyasıya da işte beş defa, alt defa, yedi defa emecek. Yani buna bakılır. Şimdi diyor ki ne beşi ne altısı işte bir ay iki ay on defa, yirmi defa Karın doyurunca da emdi. Emdiğine dair de e, tanıkları var, şahitleri var. E, o zaman bir insan yanlışlıkla kız kardeşiyle evlen, evlense ne olursa onunla aynı olur. Yani önceden yapılmış bir yanlışlık böyle devam etsin. E, devam etsin diyemez. Denemez değil mi? Edemez tabii. Çocuk da olmuş olsa. Tabii şöyle düşünün. Yani bir e, trafik kazası oldu. Hı hı. Kişinin anası babası öldü. iki tane küçük çocuk vardı. Birisi oğlan birisi kız. Onlar ortalıkta kaldılar. Onu da işte kızları kız yurduna diyelim. Yani erkeği de erkekler. Fars Muhalle. Hani. Verdik. Birbirlerini hiç görmediler. Büyüdüler. Kocaman deli Bir oldular. Bir yerde ara, diyelim ki okulda ya bir yerde buluştular. Ondan sonra işte gönülleri birbirlerine kaydı. Sonra evlendiler. Sonra anladılar ki bunlar kardeşmiş. Ne yapmaları lazım? Bir an önce ayrılmaları lazım. Ha. Eteki de aynı. Işte. Söz kardeşleri de aynı. Evet.